Kimdir? Efendim? Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dır. Yani hocam, Dolayısıyla e, şöyle diyebilir miyim? E, hadisler ve sünnet Kur'an'ın bir nevi tefsiridir. Peygamber Tabii. Efendimiz de bir müfessirdir. Elbette. Ki. Hatta Değiz... bunu tahtaya da yazmıştık hocam geçen e, hafta. Yani. Evet. Hazreti Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ın ilk müfessiridir. Değişmez, sağlam, ayrılmaz bir müfessirdir. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı biz Kur'an'dan ayıramayız arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'den ayıramayız. Çünkü kitap Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelmiştir.